وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فيا عباد الله اتَّقُوا اللّٰهُ وَأَطِيعُوهُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في kitabه الكريم Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru mâdûne zâlike limen yeşâ ve men yüşrik billâh fe gadifterâ ismen azîma sadakallâhul azîm Nisa Suresi 48. ayeti mal olarak ifade edersem Allah kendisine şirk koşulmasını herhangi bir şeyin ona ortak edinilmesini elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse büyük bir büyük bir günah işleyerek Allah'a iftira etmiş olur. Sevgili kardeşler, medyaya baktığımızda veya kulaklarımıza gelen haberlere dikkat ettiğimizde sık sık canavarlaşan insanların durumlarına şahit oluyoruz. İnsanları koyun keser gibi kesen caniler, kocasını vuran kadınlar, çocuklarını doğrayan babalar, küçük bebelere tecavüz edenler, kapkaçlar, terör olayları ve her türlü sapıklık unsurları. Tabii dünyanın böyle bir ortam içerisinde e, nice zulümlere şahit e, olunacak e, insan hakları ihlallerini, işgalleri, savaşları bunun yanına koyabiliriz. Bütün bunların tek sebebi var aslında, Allah'a hakkıyla iman etmemek veya iman ettiğini iddia ettiği halde şirk koşmak, küfre girmektir. Yani Allah'a ve ahirete Allah'ın istediği gibi iman eden kimse ne kendisine ne başkalarına böyle zararlar verir ve hayvandan aşağı şekilde seviyesiz bir şekilde yaşar. Hepinizin malumu Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en fazla ısrarla durduğu iki konu vardır. Biri tevhid, ikincisi tevhidin yok olması, yani şirk koşulması. Kur'an, tevhide ve şirke en fazla önem veren, diğer konuların içerisinde bunları öne çıkartan bir usul takip eder. Allah'a tevhidi ölçüler içinde iman etmek, ona hiçbir şeyi şirk koşmamak, dinin özüdür, özetidir, Kur'an'ın da hulasasıdır. Buna rağmen, maalesef okullarda din adına öğretilenler, camilerde din adına konuşulanlar, tevhitten şirkten çok uzak ve Kur'an'ın hemen hiç önem vermediği ayrıntı cinsinden konulardır. Bizim insanımız da kanserden sakındığı kadar, efendim hapisten korktuğu kadar, şirkten sakınmamakta, cehennemin azabını önemsememektedir. Az önce Vazda Ahmet Hoca'nın ısrarla üzerinde durduğu, son günlerin konusu olan bir mikrobun dünyaya yayılma endişesi ve onun arka planını gündeme getirmeye çalıştı. Eyvallah. Bir mikrobun verdiği zararı Allah'ın görünmez bir e, askerinin e, yoldan çıkanlara veya e, uyarı cinsinden e, insanlara bulaşmasının ne tür afetlere sebep olduğunu biliyoruz. Ama manevi mikropların ahiretimizi tahrip eden e, dünyada da e, diğer insanların huzurlu yaşamasına engel olan e, kişiyi Manen öldüren, manevi mikroplar ki onların başında şirk gelir, küfür gelir, nifak gelir bunlara karşı daha büyük bir hassasiyet içinde olmak zorunda değil miyiz? Kanserden korkuyoruz, tedbir alıyoruz, İyi de şirkin, küfrün kanserden daha hafif olduğunu öyle mi kabul ediyoruz? İnsanın sadece maddi tarafı bedeni midir insanı insan yapan ve sadece ona karşı görevlerimiz mi vardır? İşte en önemli insanı tahrip eden e, manevi hastalık olarak şirki küfrü gündeme getirebiliriz. Bir küçük kibrit çöpünün koca ormanı yıkıp mahvettiği gibi şirk de amelleri mahveder. İşte, Çin'den yayılan bir mikrobu veya küçük bir yanan kibrit çöpünü önemsemeyip, tehlikesiz görmenin zararlarını, neticelerini düşünen insanlar maalesef, şirkin, küfrün, putlara saygı duruşun zararlarını hiç hesaba katmıyor. O yüzden biz günlük hayatımıza kadar giren ee, bu afetleri farkında olmadığımız şekilde bünyemize, zihnimize, gönlümüze sirayet etmiş olan bu mikropları e, her şeyden önce temizlememiz ve müslümanca e, manevi yönden de sağlıklı yaşamamız açısından e, manevi virüslere karşı aşırı hassas olmalıyız. Nedir şirk dediğimiz, virüs dediğimiz, insanı tahrip ettiğini ifade ettiğimiz hususlar? Kimi şirk deyince hiç inanmayan kimselerin sahip olduğu yanlışlıklar olarak düşünüyor. Şirk, iman edenlere has bir hastalıktır. İman etmeyen, mümin olmayan bir kimsenin şirk gibi bir probleme sahip olması söz konusu olmaz şirk koşulması için önce iman edilmesi gerekir. İman eden şirk koşabilir. Yani önce bir varlığı kabul edecek ki o varlığa ortak koşsun, şirk koşsun. Ona yardımcılar benzerler isnat etsin. Onun için bu hastalığı başka yerlerde aramaktan ziyade kendimize ve çevremize bakmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim diyor ki insanların çoğu iman eder, etmesine ama şirk koşmadan iman etmez. İnsanların çoğu imanına şirk karıştırarak inanır. Yani geçerli olmayan bir imana sahip olur. Ve Allah'ın affetmeyeceği tek önemli suç nedir? Az önce okuduğum gibi şirktir. Şirk, Değişik şekillerde söz konusudur. Eskiden belki sadece puta taparak insanlar şirk koşuyordu. Şimdi modern insanın şirk konusunda da çok büyük yardımcıları ve her yönüyle şirk koşacak, yeteneklerini şeytani olarak ortaya koyacakları hususlar var. Evet. Şirk küfürdür. Müşrik de aynı zamanda kafirdir. Bu puta tapmakla olduğu gibi değişik unsurlarla da olur. Ben bugün günlük hayatımızda hangi yönlerle şirk mikroplarının bize bulaştığını, bulaşabildiğini örneklerle açıklamaya çalışacağım. Putperestlik şirkin en ortaya çıkan simgesi, temel unsuru kabul edilebilir. Ama put, kişinin Allah'ın dışında hayatının amacı kıldığı, çokça sevip saydığı maddi manevi her şeydir. Putları bu yönüyle hayatın amacı kılmak, hayatın merkezine yerleştirmek, şirktir, küfürdür. Ama sadece heykellerden oluşmuyor putlar. Eyvallah günümüzde dünyada hiç benzeri olmayacak şekilde okullarda, çarşılarda, devlet dairelerinde saygı duyulan putlar, heykeller hala söz konusu. Ama bununla da bitmiyor. Benim heykellerle işim yok demekle de şirkten uzak kalınmıyor. Hayatın amacı gayesi haline getirilirse, insanı Allah'a isyana sevk ederse, yerine göre makam, yerine göre para, kadın veya insanlar için değerli herhangi bir şey, spor, müzik, eğlence unsurları bile bir insan için put olabiliyor. Evet, hayatın merkezine koyduğumuz, en çok önem verdiğimiz, Allah'ı sever gibi sevdiğimiz ne varsa bilelim ki Allah'ın dışında çokça önem verdiğimiz o hususlar insanın ilahı, putu olabilir. Müslüman olmak zor değil, la ilahe illallah deyip onun anlamını bilen, gereklerini yerine getiren herkes Müslüman olur ama İslam'ın hakim değil mahkum olduğu günümüz şartlarında Müslüman kalmak, hele hele Müslüman ölmek esas kahramanlık gibi maharet isteyen özellik budur. Şirk düzeni insanları köleleştiren, ilahlık taslayan çağdaş firavunlarla onlarla işbirliği yapan sahte din adamları yani belamlar ve sömürüye ortak olan bizzat şirk düzeninden beslenen haramzade karunlar yani zengin elit tabaka ve bu üç kesime bağlanan onlara itaat eden onların koyduğu kanunlarla Allah'ın hükümlerine aykırı olmasına rağmen yaşamakta bir sakınca görmeyen halk yığınlarından meydana gelir. Şirkin temel sacaya yönetim ve onlara destek olan din adamları ve onların iktisadi yönünü öne çıkartan para babalarıdır. Dolayısıyla bu unsurlar nerede varsa orada şirk devleti, şirk düzeni söz konusudur. Eski cahiliye döneminde putlara tapmak yanında onların şirklerinden çok daha fazla yaygın şirkler az önce ifade ettiğim gibi buralarda çok daha yaygın şekilde ortaya çıkıyor. Helak olan bütün kavimlerin yaptıkları bütün çirkinlikleri bugünkü toplumda görmek mümkün. Bunlardan bazılarını saymaya çalışalım. Birincisi, Allah'ın sıfatları konusunda şirk koşmak. Ya Allah'ı bazı özelliklerinden mahrum kabul etmek Haşa Allah'ı unuttu demek kendisini ihmal etti değerlendirmek Allah'ın kendisine veya başkalarına haksızlık yaptığını iddia etmek gibi Allah'ın özelliklerini yok saymak, şirk olduğu gibi temelde de Allah'a bu konularda başka benzerler isnat etmek Şifa veren Allah olduğu gibi muskanın da kendisini koruduğuna, nice hastalıklardan uzaklaştırıp şifa verdiğine inanmak mesela. Bir ilacın şifanın kaynağı kendisi olduğunu düşünmek. Bir insanın Allah'tan bağımsız olarak kurtarıcı olduğunu veya her şeyi gördüğünü, bildiğini, gayba muttali olduğunu iddia etmek. Mesela şahıs olduğu gibi, Amerika istediğini yapabilir, istediği gücü, güce sahiptir, herkesi görür, her şeyi bilir gibi kadiri mutlak şekilde değerlendirmek veya kendi devletini bu şekilde aşırı şekilde yüceltmek. Allah'a şirk koşmanın unsurlarıdır. Tabi, bu devletle alakalı daha çok hakimiyet şirki dediğimiz, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedilmediğini önemsemeden, devletin kendi kafasından uydurduğu, mecliste parmak kaldırarak oluşturduğu kanunları Allah'ın kanunlarına tercih etmek, o yasalardan en küçük bir rahatsızlık duymamak, Allah'a ait olan yönetme hakkını başkalarına da vermek şirktir. Yine Allah'tan başkasına emretmek, yasaklamak, helal ve haram kılma, kanun koyma gibi yetkileri vermek tevhidi bozar, insanı şirke koyar. Kur'an'ın hak, batıl, doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel ve çirkin gibi ölçülerini kabul etmeyerek başka ölçü ve kıstasları benimsemek yine şirktir. Bir kimse benimsediği bu İslam dışı ölçüleri koyanları Allah'ın dışında hüküm ve kanun koyucu olarak kabul ederse o kimseleri Allah'a şirk koşmuş demektir. Allah'tan başka ilah kabul etmek tabi şirkin esasıdır. La ilahe illallah dediğimizde Allah'tan başka hiçbir tanrı ilah kabul etmiyoruz demektir. İlah kendisine kulluk yapılan, yönelinen, kendisinden aşırı şekilde korkulan ve aşırı şekilde kendisine sevgi ve saygı duyulan insanların ve çevrenin yönetimini elinde tutan Zat demektir. İlah her şeyi görür, her şeyi bilir, dilediğini yapmaya gücü yeter. İşte Allah'tan başka bir kimsenin veya bir mercinin, devletin her şeyi gördüğünü, bildiğini yaratıklar üzerinde istediği gibi tasarruf yapma yetkisi bulunduğunu zannetmek şirktir. Bütün bunlarla ilgili ayet-i kerimeler var. Bu şirk dediğimiz hususları, kendi kafamızdan şirk dememiz, e, dini tahrif etmek demektir. E, Allah e, öyle anlayışlardan hepimizi uzaklaştırsın. Şirkten de şirk olmayan hususları şirk saymaktan veya şirk olan hususları şirk kabul etmemek gibi çirkinliklerden hepimizi muhafaza eylesin. Yine Allah'tan başka Rab veya Rabler edinmek de şirktir. Rab, eğiten, yetiştiren, yönlendiren, terbiye eden, hükmeden, idare eden demektir. Allah'tan başka Rab edinmek elbette şirktir. Alemlerin Rabbi olan sadece Allah'tır. İşte Allah'tan başka Rab kabul edilen kimse, isterse salih bir insan, hatta bir peygamber bile olsa, bu durum yine şirk olmaktan insanları uzaklaştırmaz. İnsanların Allah'tan başka Rab edinmeleri, Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı bir tarafa bırakarak, üstün ve büyük bildikleri zatlara yönelip onların her dediğini kabul etme, her hükmüne iman etme, onların Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram, yani yasak, Allah'ın haram helal kıldıklarını da onların yasak kılmalarına veya yasak kıldıklarını sermez, serbest kılmalarına uyan kimseler bu konularda da onlara itaat edenler Allah'tan başka Rab edinmiştirler. Yine Allah'la insanlar arasında ibadetleri Allah'a çıkaran, aracılık yapan, ara buluculuk eden varlıklar olduğuna inanmak da şirktir. Allah'ın buyruklarını insanlara ulaştıran peygamberlerden başka Allah'la insanlar arasında bu anlamda hiçbir aracı yoktur. Kul ile Allah arasına ibadet yönüyle hiç kimse giremez. Allah kulun ibadetini, duasını işitir, onu görür. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Bunu kabul etmemek şirk inancıdır. Yine veli yani dost ve yönetici kabul etmek, yönüyle insanlar şirke girebilir. Müminleri bırakıp kafir ve münafıkları veli, dost ve yönetici kabul etmek şirk unsurlarından biridir. Herhangi bir ibadet şekliyle özellikle dua hususunda şirke girmek ibadeti Allah'tan başkasına yapmak yine saydığımız özellikler gibi şirktir. Allah'tan başkasına secde etmek veya önünde eğilmek, Allah'tan başkası adına mesela türbelere, tekkelere kurban kesmek, kurban adamak, Allah'tan başkasına dua etmek, bir türbeye gidip kendisi için veya başkası için yardım talebinde bulunmak, bunlar tevhidi bozar. Allah ve Resulü'nden geldiği kesinlikle sabit olan naslara, hükümlere bir bütün olarak tümüne inanmamak da şirktir. Kur'an'ın hükümlerinden birini geçersiz sayarsa herhangi bir kimse veya ona inanmakta tereddüt ederse Allah'a ortak koşmuş olur. Kur'an'la, sünnetle, dinle, peygamberle alay etmek, onlara hakaret etmek, yine şirk unsurlarından biridir. Allah'tan başkasına tevekkül etmek, mutlak manada itimat ve güven duymak şirk olarak vurgulanır. Mü'minseniz Allah'a tevekkül ediniz buyurulur. Sevgi, hürmet ve bağlılık yönüyle de insanlar şirke düşebilir. Bir insanı veya herhangi bir şeyi, herhangi bir ideolojiyi aşırı şekilde sevip yüceltmek Mesela devleti, devletin kurucusunu, devlet başkanını, vatanı, bayrağı, demokrasiyi, laikliği din gibi yüceltmek ve kutsal saymak, uğrunda canını verecek kadar aşırı şekilde sevmek şirktir. Allah'tan başkasının da gaybi yollarla fayda veya zarar vereceğine inanmak şirktir. Allah'ın ayetlerinden kesin bir şekilde yüz çevirmek, şirktir. İtaat ve ittiba yoluyla da şirke düşülür. Tavutların hükmünü Allah'ın hükmüne tercih etmek, İslam'ın yaşanıp Kur'an'ın hakim olmasını istememek, Resulullah'ın örnek ve önder olduğunu kabul etmemek yine tevhidle bağdaşmayan şirk unsurudur. Kötülükleri hoş karşılayıp yayılmasına seyirci kalmak, kötülükleri emretmek, Yine Kur'an'da müminlere ait olmayan küfre ait özellik olarak sayılır. Allah'tan başkasından Allah'tan korkar gibi korkmak, Allah'ın korkmayın dediklerinden korku duymak yine şirktir. Cipt ve tavuta inanmak Kur'an'ın ifadesiyle şirktir. Cipt büyücülük, müneccimlik, gaybtan haber vermek, kehanet gibi hurafelere denilir. Tağutu da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yönetici olarak biliriz. Ve bunları inkar etmek gerektiği halde bunlara inanmak şirk unsurudur. Tevhid ehli bir mümini haksız yere tekfir edip katlini helal saymak da kişinin tevhidine zarar verecek ciddi bir problemdir. Evet resmi ve siyasal şirketleri e, uzun uzun saymak mümkündür. E, Kur'an'ın inancına, hükümlerine yer olmayan e, devlet ve devletin kurumlarını İslammış gibi kabul etmek e, ve hayatı laik ve kemalist esaslara göre düzenlemek veya düzenlenen unsurları doğal görmek din anlayışı, din eğitimi ve din kurumlarını yine layık esaslara göre düzenlenmesini gayet normal kabul etmek, inanca zarar verecek hususlardandır. Evet sevgili kardeşler, televizyonlardan, bilgisayarlardan, hatta şarkı ve türkülerden, nice şirk virüsleri gençlerin bizlerin gönlüne, zihnine devamlı akıp durmakta. Okullarda ilim öğreneceğiz diye, eğitim alacağız diye giden çocuklarımıza hafta başında ve hafta sonunda bir heykelin karşısında imanını götürecek şekilde tazim ettirilmekte. Ebu Cehillerin yaptığı fiilleri yaptırmaktalar. Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmek zorundayız. İster şakayla, ister eğlence olsun diye e, dini alay konusu yapan, fıkra konusu yapan veya mesela cillere inanmayı, kadere inanmayı e, e, suç gibi gören e, Allah'a ait Kur'an'da vurgulanan herhangi bir hususta inanç konusunda şüpheler yaşayan kimselerin giderek çoğaldığını hep biliyoruz. Deizm artıyor, Efendim, şirkle ilgili nice hususlar moda anlayış haline geliyor. İbadetleri yerine getirmeyen, Allah'a hakkıyla itaat etmeyen kimselerin Varsa imanlarını korumaları çok mu? Çok zordur. Ve babalar, anneler evlatlarına sahip çıkamayacak hale geldiler. Kendileri de yeterince tevhidi şirkten ayırabilecek durumda değiller. Kur'an okumuyoruz. Dolayısıyla Allah'ın bizden esas istediği görevleri önemsemiyoruz, bilmiyoruz. Bilmeden veya bilerek Allah'ın hükümlerinin dışına çıkmayı çok fazla önemsemiyoruz. Depremden korktuğumuz kadar, aç kalmaktan korktuğumuz kadar Allah'ın azabından korkmaz gibi bir hayat yaşıyoruz. Ve kısa bir zaman sonra bu hayatımız elimizden alınacak ve her şeyden hesaba çekileceğiz. Bugün için çokça önem verdiğimiz para kazanmak, rahat yaşamak i, yarın i, hiç de önemli gelmeyecek ve i, mümkün ki i, o zamanki pişmanlığımız bize hiçbir fayda sağlamayacak. Öyleyse ölüme ve ölüm ötesine hazırlanmak, hayatımızı da tevhidi unsurlarla güzelleştirmek, şirkin her türlü şirkinliklerinden bünyemizi ve çocuklarımızı, neslimizi uzak tutmak hepimizin temel görevidir. Rabbim Müslümanca tevhid üzere yaşayan, tevhidin günlük hayattaki yansımalarını tümüyle kendisinde barındıran, şirkten ve her türlü şirke kapı açan anlayış ve inançlardan uzaklaşan, çoluk çocuğunu ve çevresini de uzaklaştırmaya çalışan Allah'ın razı olduğu müvahid müminlerden eylesin inşallah. Ela inne ahsane el kelam ve ebleven nizam kelamullahi l-melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam iza kureel kur'an feslemi ule ve ansıtu leallekum turhamun Aüz bıllâhi min aš-šeytānir ražīm. İsmi llahi l